يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ان بعد فاني اسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار İnşallah önceki derslerimizde arkadaşlar Muhammed'in Resulullah ne demektir bunu anlatmıştık ve daha sonra bunun gereklerinden bahsetmiştik ve yalancı sevgi sahipleriyle doğru sevgi sahiplerini anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde ise Allah subhanehu ve teala kısmet ve bidat meselesini anlatacağız. Bir veya iki dersten oluşacak olan dersimizde bidat nedir? Kur'an'ın, sünnetin, sahabenin, selefin bidata bakış açısı nedir? Bidat-ı hasene ve bidat-ı diye bir şey var mıdır? Yoksa bidatın hepsi seyyiye olup kötü müdür? Ve bidat-ı hasene var diyenlerin getirmiş oldukları şüphelere deliller veya da onları çürütmeye çalışacağız. İnşallah bugünkü dersimizde. Neden bu konuyu seçtik eğer derseniz? Çünkü Muhammed'in Resulullah'ın gereklerinden en başta demiştik ona itaat etmektir. Ve bidat çıkaran insan bildiğimiz gibi veya bidat işleyen insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek bir yana birakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ediyor. Ve bunun yanında özellikle ümmette son zamanlarda bidatlerin ciddi manada yayılması sebebiyle bidat konusunu yaptık? Bidat konusunu ele alalım dedik. İlk başta tabi arkadaşlar bir şeyi tanıyabilmek için onu önce bir tanımlamak lazımdır. Lugatta bidatın manası nedir? Ve istilahta yani şeriat lugatında bidatın manası nedir? Bunu açıklamaya çalışalım. Bidat bildiğimiz gibi arkadaşlar Türkçe söyleyecek olursak yenilik demektir. Veya alimlerin dediği gibi el-ıxtirağu Yani daha önce yapılmamış olan bir şeyi ilk defa ne yapmaktır? İlk defa yapmaktır. Genelde lugatta güzel şeylere de kullanılır. Kötü şeylere de kullanılır. Bidat kelimesi yeni olup da iyi olana da kötü olana da Arap lugasında bidat denir. Fakat şeriatın dilinde daha sonra tanımda geleceği gibi sadece kötü ve sapıklık olan işlere bidat kelimesi kullanılmıştır. Şeriattaki manası ise arkadaşlar kısa olaraktan. Kim alimler bidatı sünnetin tam karşılığı olarak almışlardır. Bunlardan biri de bildiğimiz gibi Hazreti Ali'dir, İmam Ali'dir. Kendisine sünnet ve bidat sorulduğu zaman... Sünnet, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti bidat ise ma sarakaha, onun dışında olan, ondan ayrılan her şey bidat demiştir. Bazı alimler sonradan çıkan her şey, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra din alanında çıkan her şey bidattır demişlerdir. Ve bu konuda en güzel tanım ve en toplayıcı tanım ve açıklayıcı olan tanım, İmam Şatibi'nin Ertisan kitabında yapmış olduğu tanımdır arkadaşlar. O da nedir? Tariqatun fid dini muhtara'a. Dinde çıkarılmış olan yeni bir yoldur. Dinde çıkarılmış olan daha önceden yapılmayan bir yoldur. <tuh> Tudahi et tariqate şeriiye şerii olan yani dinin aslında olan yola muhaliftir. Öyle değil mi? E, ona benzer. Yani dinde olan bir asla benzer. Yoksa du bistulu ki aleyha el mubalaga fi ta'bdilillahi subhanhe ve onu yapan insan yani bu dinde aslı varmış gibi görünüp de sonradan çıkarılan yolu izleyen insanın kastı ise Allah'a daha fazla ibadet edebilmektir. Ve bu şekilde ta baktığımız zaman arkadaşlar anlayacağımız nedir? Anlayacağımız şudur. Bidat dedikleri olay aslında sonradan çıkarılan peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin yapmadığı bir şeydir. Fakat fakat Dine bazı yönlerden dinde atlı vardır. Bazı yönlerden <gülüyor> dindeki bazı şeylere benzer. Bunu yapan insanın kastı, yani yeni bir şey çıkaran insanın kastı, yeni bir ibadet tarzı çıkaran insanın kastı, daha fazla Allah subhanehu ve teala'ya ibadet edebilmektir. Tabi tanımdan yine anlaşılan bir nokta nedir arkadaşlar? Bu din alanında olmalıdır. Yani dünyevi alanda gerçekleşen yenilikler bizim konumuzla uzaktan yakından alakası yoktur. Yani mesela otobüs, uçak, e, araba vesaire, telefon gibi sonradan çıkan şeyler bizim anlatacağımız konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Özellikle bundan dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Tariqatun fid <fiddin>, din muhtara, dinde çıkarılmış yeni bir yoldur diyoruz. Yani din alak olması lazım. Neden özellikle bu noktaya vurgu yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü bazı hatta üniversitede asistanlık yapan insanlar maalesef ve maalesef bidatı eleştiren insanları kendine göre eleştirdiği zaman o zaman arabaya da binmesinler, o zaman uçağa da binmesinler gibi böyle çok cahilane sözler söyleyen insanlar var. Oysa herhangi bir alimin kitabından <gülüyor> bidatın tanımına bakmış olsaydı görecekti ki alimler yenilikten kasıtları din alanında, ibadet alanında yapılan nelerdir arkadaşlar? ibadet alanında yapılan yeniliklerdir. Yine bu tanıma binaen arkadaşlar İmam Şafii bidadı 3 kısma ayırıyor. Tabii biz iki kısım az altında anlatmaya çalışacağız ta ki anlaşılsın. Daha rahat anlaşılsın diye. Birinci olan arkadaşlar hakiki olan bir bidattır. Yani dinde hiçbir şekilde aslı olmayan bir bidattır. Mesela Regaib gününde kılınan namaz gibi. Öyle değil mi? Veya Regaib gününde tutulan oruç gibi veyahut da Miras kandillerde özellikle tutulan oruçlar gibi, kandil münasebetiyle tutulan oruçlar gibi peygamber aleyhissalatü vesselam kesinlikle bunu yapmamıştır hiçbir şekilde bunun dinde ne yoktur arkadaşlar bunun aslı dinde yoktur buna hakiki bidat diyor alimlerimiz. bir de idafi olan bidat vardır idafi olan bidat ise arkadaşlar aslında dinde aslı vardır fakat yapılış itibariyle Eda ediliş şekliyle, kemiyet itibariyle, keyfiyet itibariyle dinde aslı yoktur. Normalde amelin kendisinin dinde aslı vardır. Fakat şeklinin, eda edilişinin dinde aslı yoktur. Ne gibi mesela? Örnek verecek olursak, daha ileride daha güzel anlaşılacak bu. Zikir mesela. Yüksek sesle halkalar halinde insanların bir araya gelip de raks yapıyormuşçasına zikretmeleri. Aslında zikir dinde vardır. Zikrin aslı dinde vardır. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah bizi dine teşvik etmiştir aleyhissalatü vesselam. Fakat zikrin yapılış şekli dinde yoktur arkadaşlar. Fakat zikrin yapılış şekli dinde yoktur. Yani insanların bir araya gelip kol kola girmesi, müzik aracılığıyla e, zikir yapması veya halkalar halinde sallanırca, sallanıp da zikir yapması. Bu şekil bir zikir tarzı dinde nedir arkadaşlar? Dinde yoktur. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? Bida'a el-idafiyye. Ve aynı zamanda bu maalesef tammetil kubra. işte büyük musibet olan bidat bu bidattır arkadaşlar. Yani birinci cihletmiş olduğumuz bidati çok rahat çürütebilirsiniz. Alimlerin sözüyle bazı naslar getirerekten bunun kesinlikle dinde olmadığını adama anlatırsınız. Ve bu şekilde e, olayı açıklamış olursunuz. Fakat ikinci olan bidat, bidat-idafiyye olan, yani dinde bir şekilde benzeyen veya bir şekilde aslı olan bidat ise arkadaşlar maalesef ve maalesef ne kadar anlatırsanız anlatın. Adam sene diyecektir? Mesela zikir örneğini verdik. Allah'a zikretmek haram mıdır? Allah'a zikretmek sapıklık mıdır? Allah'a zikretmek sonradan çıkan bidat mıdır diye adam size itiraz edecektir. Biz hayır diyoruz. Allah'a zikretmek bidat değildir. Bilakis Allah'a zikretmek vaktir. Birakit Allah kendisinin zikrini bize ne yapmıştır? Bizi zikre davet etmiştir. Peygamber zikir edenle zikir etmeyeni ölüyle diriye benzetmiştir. Fakat senin yaptığın şekilde bir ne yoktur? Senin yapmış olduğun şekilde bir zikir yoktur. Ve bunu bilecek en güzel delilimiz arkadaşlar mesela Allah subhanehu bize namaz kılmayı öğretmiştir. Namazı bize emretmiştir. Namazı bize emrettiği gibi Allah subhanehu ve ta'la peygamber aracılığıyla nasıl namaz kılacağımızı da bize öğretmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve tala bize orucu emretmiştir. Oruç tutmamızı bizden istemiştir. Ve peygamber aracılığıyla ve Kur'an'da fazla açıklık getirmeden, açıklamadan Allah subhanahu aleyhi bize nasıl oruç tutmamız gerektiğini ve peygamber aleyhisselatü vesselam da bize bunu daha tavsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Aynı şekil bütün ibadetler böyledir. Allah eğer bize bir ibadeti emrediyorsa bunun şekli ne olmalıdır arkadaşlar? Bunun şekli de sünnete uygun olmalıdır. Yani mesela orucun asıl dinde vardır. Ha ben oruç tutacağım. Yalnız peygamber sabahtan ana kadar oruç tutardı fakat da ben akşamlar sabaha kadar oruç tutacağım diyen bir insanın sözünün ne kadar boş ve batıl olduğu açıksa aynı şekilde zikir dinde vardır. Peygamber sessiz zikir yapardı. Halka kurmadan zikir yapardı. Bağırıp çağırmadan zikir yapardı sahada. Ama ben bağırıp çağır zikir yapacağım diyen insanın sözü de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Aynı şekilde batıldır ve boştur. Ki Allah zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zikri emrederken başı boş bırakmıyor. Zikrin şeklini de öğretiyor. وَذْكُرْ رَبَّكَ تَذَرُّ عَنْ وَخ۪يْفَةً وَذُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِهِ Allah subhanahu wa ta'la peygamberimize diyor ki Rabbini kendi nefsinde böyle kendini tadarruğ ve içinde yani korku içerisinde ve Rabbine karşı boyun eğmiş zelil bir şekilde Rabbini ne yap? Tabi buradaki zillet bizim anladığımız manada değildir. Yani Rabbine karşı kendi nefsini küçük görerekten Rabbini zikret diyor. Ve sesini yükseltmeden Rabbini zikret diyor. Allah Subhanahu ve Teala ve daha önce de anlatmıştık zaten İmam Kurtubi bu ayetin tefsire diyor bu ayetten anlaşıldı ki zikir esnasında sesi yükseltmek nedir yasaktır mennudur diye İmam Kurtubi tefsirinde Arap süresindeki bu ayete söylüyor. Tabii bu bir örnekti biraz daha açıklamak istedik. Yani bir daha el izafiye dediğimiz en büyük musibet olan ümmetin içerisinde yaşamış olduğu şu anda. En büyük musibet olan ve sahiplerinin hiçbir şekilde ikna olmadığı, nedir arkadaşlar, olmadığı bidattır. Maalesef. Çünkü dinde asrını gördüğünden dolayı zannediyor ki ameli nedir? Ameli meşrudur. Oysa biz Muhammedun Resulullah'ın ilk dersinde olayı anlatırken, Peygamber'e iman etmek ne demektir derken, bir şartını da dört maddeden birinin de Allah'ın istediği, Peygamber'in gösterdiği şekilde Allah'a kul olup Allah'a ibadet etmektir. Peygamber'in meşru kılmış olduğu şekilde, onun yapmış olduğu şekilde Allah'a kul olup ibadet etmektir. Ki zaten düşünürsek Allah'ı en güzel tanıyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır ve onun razı, onun nasıl razı olacağını en güzel şekilde bilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır ve bunu sahne öğreten yine odur. O zaman bu tür meselelerde sorulması gereken veya filine bakılması gereken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi arkadaşlar bu, bu işin bu kısmını fazla uzatmadan her zaman e, menhecimiz olduğu gibi önce Kur'an-ı Kerim'e bu konuda başvuralım. Daha sonra Peygamberimizin dilinden dinleyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soralım. Daha sonra sahabenin ve selef ulemasının bidat hakkındaki görüşlerine bakalım. Acaba hangi bidatlere nasıl yaklaşmışlardır? Onların olaya bakış açısı bize bidat-i hasene ve bidat-i seyyiye var mıdır? Yoksa bütün bidatler din alanındaki tüm yenilikler kötü müdür? Bunu bize gösterecektir arkadaşlar. Evvelen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar Allah Subhanahu ve teala bize genel bir kaide koyuyor. Ve Allah Subhanahu ve teala bize diyor ki arkadaşlar El yevme ekmeltu lekum dinekum Ben bugün size dininizi tamamladım. Ben bugün size dininizi tamamladım. Ki i̇bn Kesir'in de tefsirinde dediği gibi bu İslam ümmetine verilmiş olan en büyük nimettir. Ki zaten Bukhari ve Müslim'de Yahudiler Hazreti Ömer'e geliyorlar. Ey Ömer diyorlar. Size öyle bir ayet indi ki eğer biz Yahudilerin üzerine inseydi biz o günü bayram edinirdik. Biz o günü bayram edinirdik. Hazreti Ömer diyor hangi ayettir? Onlar da diyorlar ki Hazreti Ömer'e El yevme ekmelkü lekum dinekum Ben bugün size dininizi tamamladım ayetidir. Tabi bildiğimiz gibi arkadaşlar tamamlanmış olan bir şeyin üzerine bir şey eklenemez. Bunun üzerine bir şey eklendiği zaman bu haddi aşmaktır. Yani mesela bizden biri bir başkasına diyor ki şunu sadece şu kadar yapabilirsin. Şu, şurada tamamlanır. Sen e, görevin biter diyor. Biz ne yapıyoruz? Hayır diyoruz. Biz buna başka şeyler de ekleyeceğiz diyoruz. Bu şekilde ne yapmış oluruz arkadaşlar? Haddi aşmış oluruz. İşte bu Tugyan mezhebesidir. İşte bu tağutlaşmanın başlangıcıdır. Yani insanın ben Allah ben dinimi tamamladım dedikten sonra dini nakıs görerekten yeni ameller dini eklemesi bu insanın neydir arkadaşlar? Bu insanın anlaşması ve insanın tağutlaşmasıdır. O zaman Allah Peygamber ve teala peygamber vefat etmeden çok kısa bir dönem önce bu ayet-i indiriyor. kerimeyi indiriyor. Yani ben bugün size dininizi tamamladım. Artık hiç kimsenin bu dinden bir şey çıkarma veya bu dine bir şey ekleme gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Ki bunu yapan insan o da böyle bir iddiada bulunan insan ileride geleceği gibi dini töhnek altında bırakır. Sanki din tamamlanmamıştır da kendisi dini çıkarmış olduğu bidatla kendisi dini ne yapıyor? Kendisi dini tamamlıyor. Yine arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın yanında iki yol vardır. Ya yol peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olmadır o da kişinin heva ve hevesine tabi olmasıdır. Ya peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olmadır veya da kişinin heva ve hevesine tabi olmasıdır. Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) diyor ki: "Senne cealnake ala ve la la Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık. Sen o yola tabi ol diyor Allahu Teala. Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma diyor Allahu Teala. Yani buradan neyi anlıyoruz biz arkadaşlar? Buradan bizim anlamış olduğumuz şudur. Allah'ın yanında ya O'nun göstermiş olduğu vahiy, yani O'nun emretmiş olduğu veya Peygamber'in yapmış olduğu vardır. Veya bunun dışında kalan her şey, sahibi bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin. İster Bicat-ı Hasen'e desin, isterse başka bir isimle isimlendirsin. Allah'ın yanında bu heva ve hevese tabi olmalıdır. Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Sadece bunu Peygamber'imize söylemiyor Allah Subhanehu ve Taala. Aynı şekilde Allah Subhanehu ve Teala bunu Hazreti Davud'a da söylüyor arkadaşlar. Ya Davudu inna cealnake halifeten fil ardi fehkum beynennasi bil haqqi ve la tettebi'il hewa feyudillake an sebil. Ey Davud biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanların arasında hak ilkesiyle hükmet. İnsanların arasında hüküm verdiğin zaman hak ilkesiyle, vahye göre hüküm ver ve hevaya tabi olma diyor Allah ve Teala. yani Allah'ın yanında vahyin yanında olan şey vahyin karşısında duran şey sahibi ne diye isimlendirirse isimlendirsin Allah'ın yanında sapıklıktır Allah subhanahu ve teala'nın yanında bu heva ve hevese tabi olmadır aynı şekilde Allah peygamber aleyhissalatu vesselam'a arkadaşlar diyor ki <gülüyor> eğer sana icabet etmezlerse ey habibim فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَٓا اَهُمْ ki onlar sadece kendi heva, heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala iki yol çiziyor. Yani biz yenilikler, karşısındaki tutumumuz, yenilikler karşısında tutumumuz ne olacaktır diyorsak eğer Allah subhanahu wa ta'ala iki yol çiziyor. Ya Hz. Resulullah'a tabi olacağız, onun sünnetine uyacağız. Veya onun yapmadığı bir şey yaparsak, ona icabet etmezsek, ona muhalefet edersek... Allah Subhanahu ve teala bunu ne diye isimlendiriyor? Bil ki onlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar diyor. böyle sahibi ben Allah'a yaklaşmak istiyorum desin. böyle sahibi ben daha fazla hayır kazanmak istiyorum desin. Böyle buna bir ı hasene desin. Güzel bir bidat desin. Bunun hiçbir neyi yoktur arkadaşlar? Hiçbir manası yoktur. Rabbul İzze vel Celal bunu heva ve hevese tabi olmak diye isimlendirmiştir. Yine Allah peygamber aleyhissalatu vesselama emrederek diyor ki insanlara şöyle buyur. İnne hadha ve Bu benim dost doğru olan yolumdur. Buna tabi olun. Yani tek bir tane yoldur. Buna tabi olun. Benim sünnetimdir, benim yolumdur. Buna tabi olun. Farklı yollara tabi olmayın diyor Allah Sübhanu Teala. Peygamberin müstakim olan yolunun dışındaki yolları Allah Sübhanu Teala ne diye isimlendiriyor? Farklı yollar diye isimlendiriyor. Ve bu ayetin tefsirinde İmam Ahmed arkadaşlar bu ayrı yolları bidatler ve şehvetler diye isimlendiriyor. Bidatler ve şehvetler diye isimlendiriyor. Ki Resulullah aleyhissalatü vesselam da arkadaşlar bu ayeti tefsir ederken fiili olarak yere duğun bir çizgi çiziyor ve kenarlarına da kısa ve do dosdoğru bir çizgi çiziyor. Kenarlarına da böyle kısa ve eğri büyürü çizgiler çiziyor. İşte bu diyor bizim yolumuzdur. Bu Allah'ın yoludur. Bu dümdüz olan yol Allah'ın yoludur. Kenarlarındaki yollar ise şeytanın yollarıdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman şahıs peygambere tabi olmadığı zaman veya peygamberin yapmadığı bir şey çıkardığı zaman yani peygamberin peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalefet edip bidat çıkardığı zaman bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin Allah subhanahu Wa Taala'nın bunu isimlendirmesi bellidir zaten arkadaşlar yine arkadaşlar Allah subhanahu Wa teala Kur'an içerisinde ayet-i kerimelerde Allah'ın yanında sevap almak isteyenlerin iki şart koşuyor Allah subhanehu ve teala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحْلًا Rabbi ile karşılaşacağı günde sevap umanlar, karşılık almak isteyenler veya Rableri ile karşılaşmayı umanlar diyor Allah subhanehu ve teala iki şey yapsınlar. Amel, salih amel işlesinler ve amellerinde şirk koşmasınlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar Selef ulaması bu ayeti tefsir ederken diyorlar ki. Kulun amelinin Allah katından makbul olabilmesi için bir, ihlaslı olması lazımdır. İki, sünnete muvafık olması lazımdır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olması lazımdır diyorlar. O zaman arkadaşlar Allah'ın yanında başka ayetler de var. Yine eski ulemamızın tefsirleri de vardır. Mesela Allah Subhanahu Wa Taala ne diyor? Bela men esleme vejhehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu indallâh. Kim diyor Allah'a yüzünü teslim ederse ve o da muhsinlerden olursa Rabbinin katında onun ecri vardır. Said İbni Cübey diyor ki kim Allah'a teslim olursanın maksat ihlaslı olursa ve kim muhsin olursadan maksat ise kasıt ise nedir? Ameli sünnete muvafık olursa Allah'ın yanında ecrini alacaktır. O zaman Rabbul İzzel'in yanında bir insanın amelinin kabul edildiği için iki tane şart vardır. Ya şey, amelin mutlaka ya ihlas olması lazımdır amelde ve bu amelin sünnete muvafık olması lazımdır. Ve bu tefsiri yapan alimler şunu da söylüyorlar. Bir amel bir amel ihlas olursa fakat eğer sünnete tabi olma olmazsa sünnetin dışında bir amel olursa bu amel makbul değildir. Aynı şekilde kişi belki sünnete tabi olur fakat ihlas olmazsa bu amel yine ne değildir arkadaşlar? Yine makbul değildir diye alimlerimiz belirtmiştir. O zaman arkadaşlar Kısa sözün özü, Kur'an-ı Kerim'in bidatlere bakışı veyahut Kur'an-ı Kerim'in peygamberin sünnetinde kalan her şeye bakışı ne diye isimlendirirseniz isimlendirin bunu. heva hevete tâzi olmaktır. Allah'ın ben bu dini tamamladım demesine karşı gelmektir. Allah'ın ben bu dini tamamladım demesine karşı gelmektir. Ve aynı zamanda amelin kabul olmaması demektir. Çünkü Allah'ın yanında bir amelin kabul olabilmesi için iki şart vardır. Bir, ihlas olacaktır. İki, ne olacaktır arkadaşlar? Sünnete muvafakat, sünnete uyma olacaktır. Burayı geçtikten sonra özet bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselama bidate bakış açısını soralım. Peygamber aleyhissalatü vesselam acaba bidatlere nasıl bakmıştır? Bidat sahiplerine ne demiştir? Ve acaba peygamberin yanında bidat hasene ve bidat seyyiye var mıdır? Güzel bidat ve kötü bidat diye bir şey var mıdır? Yoksa Peygamber'in yanında bütün bizatiler sapıklık mıdır diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışına bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar meşhur Erbad ibn i hadisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmete sizden kim benden sonra yaşarsa eğer ihtilaflar görecektir diyor. İnnebu men ya'iş minkum ba'di fe seyara ihtilafen Sizden biri benden sonra yaşarsa o ihtilaflar görecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fealeykum bi sünneti ve sünneti hulefai'r raşidin mehdin addu bin nevacid. Sizin üzerinize benim sünnetim ve benim raşit olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara azı işlerini de yapışın. Ve bakın peygamberin bidate bakışsına bakın aleyhissalatu vesselam. Bu Kur'an'ı, bu kitabı bize açıklamakla gönderilen ve hiçbir şekilde heva ve hevesten konuşmayan peygamberin bakın bidate nedir? din bidate açısına bakalım arkadaşlar. Ve diyor ki ve iyakum umur aman aman sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz. Fe inne kulle bid'atin balale. Çünkü bütün bid'atler sapıklıktır. Bakın muhakkak ediyor diyor fe inne muhakkak ki kulle bütün bid'atin balale. Bütün bid'atler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sapıklık olduğunu söylüyor. O zaman Peygamberin yanında bid'at kavramında ayrım yoktur. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bid'at bid'attır. Nedir arkadaşlar? O da ve yine peygamber ne diyor? <gülüyor> ve bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman peygamberin bu hadisteki bidata bakış açısını gördük. Bidatın hepsi muhakkak gidiyor peygamber, sapıklıktır. Bidat sapıklıksa peygamberin yanında bidatın sahibi de sapıktır. Ve <gülüyor> neye ulaşırsa ulaşsın peygamber bütün bidatların ateşte olacağını söylüyor. Yani hiçbir şekilde sahibine ne yapmayacaktır? fayda vermeyeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bize söylüyor Halil-i Cabir bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbesini vasf ediyor Peygamber nasıl hutbe verdi? diyor ki Peygamber ilk başladığı zaman Allah'a hamd eder onu öve ondan sonra arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim her konuşmaya başladığımızda söylemiş olduğumuz en doğru söz Allah'ın kitabıdır en güzel yol en hidayetli olan yol Peygamber aleyhissalatü vesselamın yoludur ve satan diyor ki ve kul muhdesetin ve ve Peygamber diyor hutbesinde Hazreti Câbir diyor her hutbede şunu söylerdi. Bütün en şerli olanlar sonradan çıkan amellerdir. Yani bizim yapmamış olduğumuz din alanında sonradan çıkan ameller en şerli olan ameller diye isimden diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün yenilikler bidattır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Din alanındaki bütün yenilikler bidattır ve bütün bidatlar da sapıklıktır diye hutbesinde bunu ne yapıyor? Hutbesinde bunu zikrediyor. Yani bir iki defa değil Peygamber her hutbesinde bunu özellikle sahabeye ne yapıyor arkadaşlar? Bunu özellikle sahabeye hatırlatıyor. Aynı şekilde arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin bir rivayetin Bukhari ve Müslim'de birinin ise Müslim'de olan meşhur hadisinde Hazreti Ayşe ne diyordu arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki: "Men ahdaka fi emrina hada ma leysa minhu fehu redd." Kim bizim dinimizde bizim yapmadığımız bir şeyi eğer çıkarırsa onun o ameli nedir? Onun o ameli Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Ve yine diyor ki: "Men amile amelen leysa alayhi emruna fehu redd." Kim bir amel yaparsa ve ameli bizim yaptığımız şekilde değilse, bizim yolumuz üzere değilse diyor Peygamber, onun ameli Allah katında nedir? Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber, geri çevrilir diyor. Ki biz, Peygamber Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i tekkid diyor arkadaşlar. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın yanında bir amel kabul olabilmesi için iki şartı vardı. Bir ihlas, iki salih amel olacak. Ki alimler neden amelin salih olarak özellikle kayıtlandığını belirtirken, özellikle salih olması şartının koşulduğunu belirtirken sünnete muvafık olması. Ta ki diğer amellerden ayrılsın diye selef ulemamız salih ameli ne diye, isimler, ne diye tefsir ediyorlardı arkadaşlar? Sünnete muvafık olan, sünnete uyan ameller diye. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi söylüyor. Başka bir lafızla söylüyor. Yani bir insan yapmış olduğu amelde Peygamberin yapmadığı bir şey yaparsa, din alanında Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yapmadığı bir şey yaparsa veya Peygamber Aleyhissalatu vesselama muhalefet ederek bir şey yaparsa bunun ameli Allah katında nedir arkadaşlar? Bunun ameli Allah katında mezuttur diyor peygamber. Bunun ameli kabul olmaz. Ve peygamber ayırmıyor. Güzelini kötüsünü birbirinden ne yapmıyor? Ayırmıyor. Onun yapmadığı bir şey yapan herkes ister güzel ister kötü nedir arkadaşlar? Bu Allah'ın yanında reddedilir. Neden reddedilir? Çünkü eğer biz peygamber gelmesine rağmen, din tamamlanmasına rağmen, peygamber bize dini en güzel bir şekilde açıklamasına rağmen, eğer biz hala yeni şeyler çıkarıyorsak da dinde, bu demektir ki biz bu dinin tamamlandığına inanmıyoruz ve peygamberin bize her şeyi ulaştırdığına inanmıyoruz ve biz diyoruz ki biz peygamberden bu dini daha iyi anlıyoruz. Biz peygamberden daha güzel amel yapıyoruz. Biz ondan daha iyi bir şekilde nasıl sevap kazanılacağını biliyoruz. Ve bu da demektir ki biz ondan daha iyi Allah'ı tanıyoruz gibi bir iddiada bulunmuş oluyoruz. Yani hal lisanımızla, içinde bulunduğumuz hal ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir iddiada bulunmuş gibi oluyoruz. Her ne kadar ağzımızla bunu iddia edip söyle de. Yine peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar. Bidat sahibine lanet ediyor. Ve Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Yani sadece bu hadis olmuş olsaydı arkadaşlar kişinin bidattan ateşten kaçar gibi kaçmasına yeterliydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Men Kim dinde bir bidat çıkarırsa, bu yolda bir bidat çıkarırsa veya bir bidatçıyı barındırırsa veya bir bidatçıyı bir yeniliği barındırırsa diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte ümmete karşı çok şefkatli olan, Allah'ın özellikle Kur'an'da zikretmiş olduğu bir özellik, Peygamber bu ümmete karşı şefkatli. Peygamber bu ümmet için üzülüyor. Peygamber, alemlere rahmet olarak gelen Peygamber, kesinlikle, çok zaruret olmadığı zaman lanet okumayan peygamber, bakın bidat sahibine ne yapıyor? Bidat sahibine lanet okuyor. Neden? Çünkü bidat sahibi onun peygamberliğine tam bir şekilde iman etmiş olsaydı zaten onun getirmiş olduğu yolla yetinir ve yeni bidatler ne yapmazdı arkadaşlar? Yeni bidatler çıkarmış olmazdı. Şimdi yine peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konu hakkındaki sözlerini ve hadislerini aktardıktan sonra sahabenin bidata bakış açısına bakalım. Acaba sahaben yanında güzel birat var mıydı? Yoksa güzel birat yok muydu? Bütün bidatler onların yanında sapıklıktı. Çünkü Allah ve Rasulü bir şeyi emrettiği zaman bunu en güzel anlayan ve yaşayan insanlar kimlerdir? Sahabelerdir. Hiç kimse bunda ihtilaf etmez. Neden arkadaşlar? Çünkü peygamberle bizzat yaşadıkları için ondan bu ayet ve hadislerin bil fiil uygulamasını da öğrenmişlerdi. Şimdi o zaman sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin özellikle sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin yanında bidat anlayışına bakalım. Bidata nasıl bakıyorlardı? Bidata tepkileri neydi? Ve gerçekten onlar peygamberden sonra din alanında çıkarılan her yeniliğe mi karşı çıkıyorlardı? Yoksa güzel ve kötü diye ayırıp sadece kötüye mi karşı çıkıyorlardı? Şimdi bunu ne yapalım görelim. Ve bu şekilde de ayet ve hadislerin pratik uygulamasını anlamış olalım arkadaşlar. Amrı İbni Seleme Sünen Dâremi'de Şöyle bir nakil yapıyor bize arkadaşlar Diyor ki biz Abdullah Yusud'un Kapısında oturuyorduk Ebu Musa bu yalnız bu rivayeti Çok güzel dinleyelim ve çok güzel Anlayalım arkadaşlar bu rivayeti Çok güzel dinleyelim ve çok Güzel anlayalım çünkü sahabenin fıkhını Ve bizatın hangi hangi Kısımlarına nasıl reddiye verdiklerini Nasıl tepki verdiklerini görmüş olacağız Tabi diyor biz kapının önünde Otururken Ebu Musa el eşhari geldi O da bir sahabe Diyor dedi ki İbni Mesud çıktı mı yok dedik daha çıkmadı o da oturdu bizimle beraber diyor İbni Mesud evden çıkınca etrafını sardık diyor sahabe Ebu Musa el eşhari diyor ben dedim ki İbn Mesud'a vallahi ben biraz önce mescitte bir şey gördüm onu inkar ettim fakat hayırdan başka bir şey de değildi ne gördün diyor ona İbni Mesud o da diyor ki bazı rivayetlerde açıklıyor bazı rivayetlerde açıklamıyor o da diyor ki mescitte diyor bir grup insan var bu insanlar oturmuşlar başlarında da bir adam var. Bir halka var mescitte. Önlerine taşlar koymuşlar. Önlerine taşlar koymuşlar. Yüzer tane taş var önlerinde. Başlarındaki adam diyor ki <gülüyor> O başlarındaki adam diyor ki Allah'ı yüz defa tesbih ediniz. Hepsi yüz defa Subhanallah, Subhanallah diye Taşlarla tesbih çekiyorlar. Daha sonra Allah'a yüz defa la ilahe illallah deyiniz diyor. Öyle yapıyorlar. Ham dediniz diyor. Elhamdülillah diyorlar yücel defa. Yani adam onların bugünkü aynı müezzinlerin namazlardan sonra yapmış olduğu gibi oturuyor. Onların başına öyle değil mi? Şöyle deyin diyor. Yani işte yüz kere subhanallah deyin. Onlar da subhanallah diyorlar. İbni Mesud diyor. Sen onlara deseydin ki siz günahlarınızı sayın. Ben sizin sevaplarınıza kefilim. Yani kendi sevaplarınızı saymayı bırakın. Siz... Günahlarınızı sayın Ben sizin sevaplarınızı saymaya kefilim Ve o da camiye gidiyor Camiye geldiği zaman içeriye giriyor Tabi arkadaşlar Bakıyor ki insanlar Tam Ebu Musa el-Aşhar'ın dediği gibi oturmuşlar Önlerinde taş parçaları var Adamın biri diyor ki Yüz defa subhanallah deyin Yüz defa subhanallah diyorlar Yüz defa la ilahe illallah deyin Yüz defa la ilahe illallah diyor Ne kadar çabuk helak oldunuz ''Ey Muhammed'in ümmeti'' diyor i̇bn Mesud. Bakın sözlere iyi dikkat edin. Bu topluluğa i̇bn Mesud ne diyor? ''Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti'' diyor. Oysa daha diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbiseleri eskimedi. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın kapları kullandığı kap kaca kırılmadı. Yani daha yeni vefat etti diyor. Ve Peygamber'in sahabesi sizin için içerinizde yaşıyor. Daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi ölmedi. Ve ben Abdullah İbni Mes'ud'um diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde. Çünkü İbni Mes'ud Peygamber'den böyle bir zikir şekli görmemişti. Peygamber Hazreti Ayşe'nin Müslüm'de rivayet ettiği gibi her halde Allah'ı zikrederdi. Fakat bu şekil bir zikri İbn Mes'ud görmemişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Ne yapıyorsunuz diyor siz. Onlar da diyorlar ki. Vallahi ey İbni Mes'ud. eradna illa illel hayır. Biz hayırdan başka bir şey istemedik diyorlar. Bütün bidatçilerin söylemiş olduğu ortak kelime arkadaşlar. Tarih tekrar ediyor. Ne diyorlar? Biz sadece hayır istedik. Bugün bütün bidat yapan insanlara sorduğunuz zaman ne derler siz arkadaşlar? Peygamberin ve sahabetin yapmadığı bir şey yaptıkları zaman hemen derler. Biz sadece hayır kazanmak, daha fazla hayır ka kazanmak için bunu yapıyoruz derler. İbn-i Mesud hemen onlara dönüyor diyor ki, İnnekum la ala ümmetin, Muhammed, Ya diyor siz öyle bir yol üzerindesiniz ki siz peygamberin üzerinde olduğu yoldan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz. Daha faziletli bir yol üzerindesiniz. Çünkü peygamber böyle bir şey yapmadı. Siz daha çok hayır istiyorsanız o zaman siz peygamberden daha faziletli bir yol üzerindesiniz. Ya da diyor siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Çünkü peygamber bidatleri sapıklık diye isimlendiriyor demiştik ya. Bakın sahabenin fiili uygulaması. Haber de diyor ki ya da siz sapıklık kapılarını açıyorsunuz. Ve diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber verdi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber verdi ki Bir kavim gelecek, Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar Fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Yani kalplerine inmeyecek bu Kur'an. Bu Kur'an'ı fıkıh edemeyecek. Bu Kur'an'ı anlayamayacaklar. Ve Amr ibn Seleme ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor vallahi o gün İbni Mesud'un bu sözü söylediği insanlar Nehravanda haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardır. Şimdi sahabenin buradaki fıkkına bakalım arkadaşlar. Kur'an'ın ve sünnetin pratik uygulamasını ve İbni Mes'ud ümmetin yedi fakihinden sayılan kim? Yedi fakihinden sayılan İbn Mes'ud sahabenin arasında. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine danışılmasını tavsiye ettiği kim? İbni Mes'ud. Sahabenin gelip kendisine soru sorduğu İbn Mes'ud. Bakın insanlar görüyor. İnsanlar zikir yapıyorlar zikir dinde yasak değildir. Zikir yapmak dinde nedir arkadaşlar? Dinde Allah'ın emrettiği bir şeydir. <gülüyor> Allah Subhanahu ve teala çok çok zikrediniz diyor Allah Subhanahu ve teala. Zikreden kadınlar ve erkeklere mahfiret edeceğini söylüyor Allah Subhanahu ve teala. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde bize zikri her şekilde emrediyor ve aynı zamanda zikir yapanla yapmayanı diriyle ölüye benzetiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam her halinde zikir yapıyordu arkadaşlar. Fakat Bakın buna rağmen sahabe ne yapıyor? Sahabe inkar ediyor. Yo, yo, yo diyor. Ya siz peygamberden daha iyi bir yol üzerindesiniz veyahut da siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Neden? Konunun başında dediğimiz gibi arkadaşlar. Bir meselenin aslı dinde olabilir. Fakat o meselenin yapılış şeklinin, o meselenin eda ediliş şeklinin, o meselenin pratiğe geçirilişinin de Sünnete yine uygun olup dinde aslının olması lazımdır. İşte bu sahabenin neydi? Sahabenin anlayışıdır. Ve dinde isterseniz zikir olsun çıkarılan yeniliklerin sahaben yanında neyi yoktur arkadaşlar? İyisi veya kötüsü yoktur. Yani bugün hepimiz diyebiliriz bunu. Ya yani zikirden ne kötülük var ki? Yani bugün zikir yapıyoruz. Bu şekilde zikir yaparak daha fazla sevap alıyoruz. Veya toplu halde bir araya geliyoruz ki belki evde olursak zikir yapmayız. Bu şekilde toplandığımız zaman düzenli zikrimizi yapmış oluyoruz diyebiliriz. Ama bakın sahabe böyle anlamıyor. Sahabe kesinlikle ve kesinlikle ne yapmıyor arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle böyle anlamıyor. Ve bu insanları haricilere benzetiyor. Yani peygamberimizin hariciler hakkında söylediği hadisi bu insanlara söylüyor. Yani siz Kur'an'ı okuyorsunuz fakat hiçbir şekilde boğazınızdan aşağıya inmiyor. Neden? Çünkü Kur'an'ı okurken peygamberin fiiline bakmanız lazım. Allah zikredin diyor. Allah Kur'an'da da zikrin şeklini bize açıklıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin zikir şekli bunun fiiliyata neydir? Fiiliyata dökülüşüdür. O zaman tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Sahabenin fakihlerinden İbni Mesud, Peygamberin umum olarak bütün bidatler sapıklıktır diyişini bil fiil bize pratikte gösteriyor. Ve zikir dahi olsa yapılış şeklinin de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı şekle uygun olması lazımdır. Kimsenin kendi kafasından, Yeni bir şekilde zikir eda etme, namaz eda etme, oruç eda etme gibi bir lüksü olamaz bu dinde. Aynı şekilde arkadaşlar... Tabi bu kıssayı güzel anlayalım. Çünkü bu kıssay gerçekten bu konuda bizim için nedir? Asıldır. İbni Mesud'un kıssadığı. İbni Ömer'in yanında adamın biri hapşırıyor. Tabi biri hapşırdığı zaman biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam elhamdülillah öğretiyor. Karşıdaki de ona ne der? Yerhamdülillah Allah der. Öyle değil mi? O da ona der yehdikum ve der. Adam hapşırdığı zaman... İbn-i, e, İbni Ömer'in yanında diyor ki Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Allah'a hamdolsun peygambere salat ve selam olsun diyor. İbn-i Mesul diyor yok. E, i̇bn Ömer diyor hayır. Böyle olmaz diyor. Elhamdülillah ve salatu ala Rasulillah. Bu şekilde peygamber bize öğretmedi. Peygamber bize aleyhissalatu vesselam sadece elhamdülillah demeyi öğretti. Biri hapşırdığı zaman Sadece Elhamdülillah der bu kadar. Salat getirmesine, salat getirmesi diye bir şey yoktur. Diyerekten adama inkar ediyor. Oysa, peygambere salat getirmekte ne vardır diyebiliriz. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize emrediyor. Peygambere salat ve selam getirmeyi. Değil mi? Bize Peygamber Allah ve melekleri peygambere salat ve selam getiriyor. Siz de peygambere getirin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Fakat İbni Ömer bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü nasıl ki bize peygambere salat getirilmesi emredilmişse... Bunun şekilleri de bize ne olmuştur arkadaşlar öğretilmiştir. Ve dikkat ederseniz İbni Ömer arkadaşlar asla ve asla bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyie diye bir ayrıma gitmiyor. Yani aslında bu yani yapma bu aslında bu güzel bir şeydir ama sen yine de yapma demiyor. Peygamber bize böyle öğretmedi diyor. Öyle değil mi? Ve adamın söylemiş olduğu söz güzel olmasına rağmen peygamberin söylediğine ziyade fazlalık getirdiğinden dolayı İbni Ömer ne yapıyor arkadaşlar? İbni Ömer bunu inkar ediyor. Aynı şekilde arkadaşlar, selep ulemasının, büyük imamlarımızın sahabeden bu fıkıh alanların bilate bakış açısına bakalım arkadaşlar. Bilate bakış açısına bakalım. Medine'nin imamı İmam Malik ve Maliki mezhebinin imamı olan ümmetin arasından makbul görmüş imamdan İmam Şatibi eli samda şunu aklı yapıyor arkadaşlar. Diyor ki, "Men iptele hafidini." وَيَرَاهَا fakat فَقَدْ زَعْنَا اَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةً لِأَنَّ اللّٰهَ يَقُولَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ve İmam Malik devam eden diyor ki فَمَا لَم, e, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا İmam Malik diyor ki kim dinde yeni bir şey çıkarırsa, din alanında yeni bir şey çıkarırsa ve bunun da güzel olduğunu zannederse bu peygamberin Risalete yani Risalet görevine hıyanet ettiğini iddia etmiştir. Bu Peygamberin Risalet görevine hıyanet ettiğini iddia etmiştir. Neden? Çünkü Allah diyor ki diyor Kur'an-ı Kerim'de ben bugün size dininizi tamamladım. Bakın İmam Mali'nin anlayışına bakın arkadaşlar. Çünkü Allah dini tamamlamıştır. Ve Allah Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'de emretmiştir. <gülüyor> Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Peygamber Allah'tan inen her şeyi ulaştırmak zorundadır. E Allah dini tamamladın diyor. Peygamber de mutlaka ulaştırması lazımdır. Eğer kişi yeni bir şey çıkarıyorsa ve bunun güzellik olduğunu, iyi bidat olduğunu iddia ediyorsa İmam Malik diyor ki bu peygamberin Risalete hıyanet ettiğini iddia eder. Neden? Çünkü eğer bu güzel bir şeyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlaka bize bunu haber vermesi lazımdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu haber vermediğine o zaman sen lisane halinle içinde bulunmuş olduğun hal ile vaziyet ile peygamberin risalete ulaştırma görevine hıyanet ettiğini iddia etmiş oluyorsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar adamın biri İmam Malik'in yanına geliyor. Ey Malik diyor. Nereden ihrama gireyim? Hacca giderken biliyorsunuz ihrama girilir. Ey Malik diyor. Nereden ihrama gireyim? İmam Malik diyor ki Zülhüleyfe'den ihrama gir diyor. Çünkü e, biliyorsunuz İbni Abbas'ın hadisinde sayfinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ne, e, için ne diyor Abbas? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme li ehlil medineti zelhüleyfete. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam ihram yeri olarak Medine için zulhüleyfete denilen yerine yaptı? Orayı mekan seçti. Yani insanlar ihrama girmek istediğinde oraya gelip o kapıdan o mikattan giderken ihrama gireceklerdir. Adam diyor ki yok ey malik diyor ben gidip mescidin yanından ihrama gireceğim. Yani mescid daha uzakta. Zülfüleyfe de, dediğimiz yerde daha uzaktan. Geçiş. İmam Malik diyor yapma. Yaparsan ben senin için fitneden korkuyorum. Adam şaşırıyor. Ey imam diyor. Ben sadece daha fazla ecir almak için bunu yapıyorum. Peygamber buradan girdi. Yakın mesafeden girdi. Ben daha uzaktan yürüyerekten daha fazla ecir almak istiyorum. Bunun neresinde fitne vardır diyor. Benim için ne fitne olacaktır? İmam Malik diyor. Peygamberin kısa yaptığı bir şeyi sen daha uzun yaparaktan ecir aldığını düşünüyorsun ya, ondan daha fazla ecir aldığını düşünüyorsun ya. Bundan daha büyük fitne mi vardır diyor. Bundan daha büyük bir fitne mi vardır? Sen Peygamberden daha mı iyi Allah'ın nasıl razı edileceğini biliyorsun? Tabi bu son cümle benim kendi cümlem. İmam Malik'in sözü bitti. Sen Allah'ı nasıl razı edeceğini, nasıl daha fazla ecir alacağını, o Peygamberinden daha mı iyi biliyorsun? Sen Allah'ı daha mı iyi tanıyorsun ki peygamberin kısa yapmış olduğu bir şeye muhalefet ederekten daha fazla ecil almak istiyorsun? Ve İmam Malik ona şu ayeti okuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o peygamberin emrinden muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar ve kendilerine elin verici bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar diye. İmam Malik ne yapıyor arkadaşlar? İmam Malik bu ayeti okuyor. Yine adamın biri arkadaşlar Said İbni Müseyyab'in yanında fecir doğduktan sonra yani fecir attıktan sonra iki rekattan daha fazla namaz kılıyor. Normalde iki rekat namaz kılınır ve daha fazla namaz kılınmaz. Peygamber bu şekilde kılmıştır. Adam iki rekattan fazla namaz kılıyor ve peygamber çok hafif namaz kılmıştır. Yani hiç, hatta bazı rivayetlerde sanki Allahu Alem, yanlış hatırlamıyorsam Hz. Ayşe'nin devrinde sanki Fatiha'yı okuyacak kadar kılardı diyor. ve bu adam tadı uzatıyor. Rukuyu, secceyi, namazı uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor. Namazı bitirdiği zaman Said İbni Müseyyeb adama diyor ki, tabi büyük alimlerinden adama diyor böyle yapma. Korkuyorum ki ben Allah sana azap eder diyor. Korkuyorum ki Allah sana azap eder. Adam şaşırıyor. Şey diyor ki Said bin Müseyyeb'e, ya Ebe Muhammed diyor. Yani ben namazı uzattım diye, namaz kıldım diye Allah bana namazdan dolayı azap mı eder? Bakın işte imamın fıkhına bakın. Allah diyor sana namaz kıldığından dolayı azap etmez. Allah sana peygambere muhalefet ettiğinden dolayı azap eder. Senin niyetin ne olursa olsun, ister daha fazla ecir almak olsun, ister bidatını bidat hasene diye isimlendir. Hiç fark etmez. Ama Allah sana ne diyor? İmam ona ne diyor? Allah sana namazından dolayı değil. Allah sana namazın şeklinde peygambere muhalefet ettiğinden dolayı ne yapar? Peygambere muhalefet ettiğinden dolayı Allah subhanahu ve teala sana azap eder diye bu imam ona ne yapıyor arkadaşlar? Bu imam onu bu şekilde uyarıyor. Şimdi arkadaşlar buradan biz neyi gördük? Burada konunun akışına bıraktık ve konunun akışından anlamak istedik. Dedi ki birincisi bidatın ne olduğunu gördük. Ve en büyük musibetin dinde bir şekilde aslı olup da şeklinde, eda edilişinde, yapılışında dine ve sünnete muhalif olan bidatı anlattık. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve Allah'ın ve sahabenin fiil uygulamasında bidat-ı hasene var mıdır veya yok mudur? Veya onların yanında bidat ikiye ayrılır mıydı, ayrılmaz mıydı diye bunu ne yaptık arkadaşlar? Bunu anlatmaya çalıştık. Ta ki bugün birçok insanda bildiğimiz gibi ne vardır arkadaşlar? Birçok insanda şöyle bir problem vardır. Birçok insan zanneder ki yapmış olduğu ameliyle yapmış olduğu amel güzeldir, niyeti de güzeldir. Ne yapıyor bu şekilde? Bu şekilde Allah subhanahu ve teala yaklaştığını zannediyor. Yani mesela bir örnek verelim. Örnek olarak. Bu nakillerden sonra. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü sahabe biliyordu. Hiçbir şekilde sahabenin peygamberin doğum gününde bir araya toplanıp koro şeklinde salavatlar getirdiğine dair bir şey yaşanmamıştır. Veya peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir şey hayatında emrettiği sabit değildir. Ve bu dikkat ederseniz din alanında yapılan nedir? Din alanında yapılan bir tönemdir. Ve diğer bütün kandilleri buna kıyas edebilirsiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama bazı insanlar bugün peygamber yapmamasına rağmen. Sahabe peygamberi daha fazla sevip, Allah onları Kur'an'da övüp, bize onlara talimayı emretmesine rağmen, bize onları ölçü kılmasına rağmen, ve bu büyük sevgilerine rağmen, hiçbir şekilde peygamberin doğum gününde sahabe böyle bir şey yapmamıştır. Aynı şekilde miraç hadiseti miracı yaşayan bizzat peygamber aleyhissalatü vesselamdır anlattığı insanlar direkt ondan dinleyenler sahabesidir ama mirat gününde bir araya gelip de bu insanların böyle bir şey yaptığını olmamıştır arkadaşlar böyle bir şey yaptığı kesinlikle görülmemiştir veyahut da mesela arkadaşlar onun içerisinde örnek olarak zikrettiğimiz konu anlaşılsın diye bir daha idrafiye anlaşılsın diye zikir meselesi <gülüyor> peygamber aleyhissalatü vesselam zikir yapmıştır peygamberin sahabesi zikir yapmıştır ama bugün bazı insanların yaptığı şekilde bir araya gelip de koro şeklinde rahseder cesimde hiçbir şekilde zikir yapmamışlardır. Ve bakın bu insanlar yapmış oldukları amellerini bidat hasene diye isimlendiriyorlar. Tamam hocam diyorlar doğrudur. Bidat kötü bir şeydir. Fakat bidat ikiye ayrılır. E Bidat-ı vardır. E Bir de bidat-ı hasene vardır. Sonra bidat-ı sizin bahsetmiş olduğu kötülüklerdir işte. Ama bidat-ı hasene kişinin Allah'a daha fazla yaklaşmak için daha fazla ecir almak için yapmış olduğu şeylerdir. Evvelen Kur'an-ı Kerim'den bunun reddini verdik. Allah'ın yanında yol ikidir. Ya peygamberin şeriatına tabi olmadır veya heva ve hevese tabi olmadır. Sen ne kadar bidatını bidat-ı hasene diye isimlendirirsen isimlendir Allah onu heva ve hevese tabi olma diye isimlendirmiştir. Sen de amelin merduttur. Allah katında makbul değildir. Ve Peygamber sana lanet etmiştir. Allah'ın lanetini sana göndermiştir bizzat Ve Peygamber bütün muhakkak ki bütün bidatlar delalettir diyor Peygamber. Sapıklıktır diyor. Ve bütün sapıklıklar nedir diyor? <gülüyor> Bütün sapıklıklar ateştedir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve Peygamber'in sahabesi de aynı uygulamayı yapmıştır. Mescitte oturup zikir yapan insanlara bu şekilde karşılık vermiştir. Aynı olay bakın bugün mescitlerde namazlardan sonra tesbihat şeklinde ne oluyor arkadaşlar? Tesbihat şeklinde devam ediyor. Yani namaz bitiyor. Normalde Peygamberimizin döneminde var olan namaz bittikten sonra insanlar otururlardı. Herkes bir köşede peygamberin onlara öğretmiş olduğu tesbihatları yaparlardı? tesbiharı yaparlardı. Fakat bugün maalesef ve maalesef. Maalesef ve maalesef. Ümmet peygamberini tanımadığından dolayı, Muhammed'in Resulullah'ın ne demek olduğunu bilmediğinden dolayı ve bu kitapla arasında dağlar olduğundan dolayı, bu Kur'an'ın bizden ne istediğini bilmediğinden dolayı ve sahabenin anlayışından bir haber olduğundan dolayı bu fiillerini ne diye isimlendiriyorlar? Bidat tamam doğrudur diyorlar. Bu bidattır. Fakat bu bidat nedir? Bu bidat-ı hasenedir. Peygamber'in yanında dediğimiz gibi bidat-ı hasene diye bir mefhum yoktur. فَإِنَّ كُلَّ bidatin Bütün bidatler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sapıklıktır. Ve bütün sapıklıklar da nedir? Ateştedir. Ve bakın aynı olayla i̇bn Mesud'un olayı birbirine ne kadar da benziyor. Bugün de adamın biri diyor Zülcelal-i Subhanallah. 33 kere insanlar Subhanallah diyorlar. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar o dün de i̇bn Mesud'un zamanında insanlar yine ne yaptılar arkadaşlar? Oturdular biri dedi ki Allah'ı yüz defa tesbih edin. Yüz defa tesbih ettiler, Yüz defa La ilahe illallah deyin. Yüz defa La ilahe illallah dediler. Ama sahabe bunu demedi arkadaşlar. Doğrudur. Bu yaptığınız güzeldir. Bunun üzerine devam edin. Bu zikirdir demedi. Sahabe onlara dedi? Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti. Yani pe zikirin asli dinde olsa da peygamberin yapmadığı bir şekilde yapılması hasebiyle hemen onlara ne nedir arkadaşı? arkadaşlar ne kadar çabuk ne yaptınız ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti dedi ve onlara şöyle iki bir yol gösterdi aynı ayetleri İbni Mesud başka lafızlarla söylüyor ya diyor siz öyle bir yol üzermezsiniz ki bu yol peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan daha faziletlidir veyahut da diyor siz sapıklık kapılarını açanlarsınız çünkü peygamber yenilik çıkaranlara sapık demiştir e sizde biz hayır yapmak istiyoruz diyorsunuz o zaman siz peygamberden daha iyi gayrı biliyorsunuz. Veyahut da nedir arkadaşlar? Veyahut da <gülüyor> siz peygamberin dediği gibi sapıklık kapılarını açanlarsınız. İki birincinin batıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki onlar da bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Yani biz peygamberden daha faziletli yol üzerindeyiz. Hiç kimse bunu söylemez. E billah bu küfürdür zaten bu sözü söylemek. O zaman ikinci bir yol kalıyor. Başka bir yol yok. Tembel çünkü bütün bilatleri sapıklık diye isimlendiriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynı şekil bugün dediğimiz gibi aynı olay... Her beş vakit namazdan soyular. Mescidlerde ne oluyor? Tahakkuk ediyor. Ve hatta bakın vallahi yaşadığım bir olayı anlatayım size. Hocanın biriyle beraber mescidin birinde namaz kıldık. Türkiye'de. Adam kıldığımız namazdan sonra Amma, e, Amme suresini okudu. Biliyorsunuz bazı namazlardan sonra Tebareke'yi okuyorlar. Bazısından sonra Amme'yi okuyorlar. Tabi e, bu adam bunun bu hoca bulunduğu yerde tanınmış bir hoca ve tanınmış bir alim aynı zamanda. Namazı kıldıktan sonra tabii onlar tesbihat yaparken ben kendi tesbihatımı köşede yaptım ve dışarıya çıktım onlar tesbihatı bitirmeden Tabii o da çıktı dışarıya. Allahu alem benim ne için çıktığımı anladı. Çünkü fikren tanıyor bizi. Dedi ki bana ya dedi bunlar dedi Kur'an-ı Kerim okuyorlar dedi. Fakat dedi ben hiçbir rivayette Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namazdan sonra Kur'an okuttuğunu görmedim. dedi. Aynen bunu söyledi. Şimdi orada ben bekledim ki bir tepki versin. Hani bu bidattır desin öyle bir şey de demez arkadaşlar ama dedi bilmiyorum insanlar niye yapıyorlar ve kendisi de sonuna kadar oturup bu bidata ne yaptı bu bidata iştirak etti tabi şimdi buradan neyi anlıyoruz bu sahabenin fiilinde cehaletten kaynaklanıyor bu peygamber aleyhissalatü vesselamın kastını anlamamaktan kaynaklanıyor bu imamlarımızı tanımamaktan kaynaklanıyor yani der ki birçoğumuz birçok bidatçıya bakınız arkadaşlar mezhepler konusunda ciddi manada mutaatsıptır Mezhepler konusunda ciddi manada mutansıptır. Hatta mezhebe bağlı olmayan bir insana bidatçı gözüyle bakar. Fakat mezheb imamlarının bidat aklındaki sözlerinden bir haberdir. Mezheb imamlarının bidata bakış açısından nedir arkadaşlar? Me, me, me, bidata bakış açısından adam nedir arkadaşlar? Bir haberdir. Yani namazda sünnete binaen el kaldırmanın, el kaldırmanın gerektiğini adama anlatırsınız. Adam size eme arkadaşlar? Adam yok. Bizim mezhebimizde böyle bir şey yok. Aynı mezhebin imamı namazda çıkarılan başka bir noktaya bidat der. Fakat kendisi ne yapar arkadaşlar? Bu, bu, bu bidatı kendisi işler. Namazdan sonraki tesbihatta olduğu gibi. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir konu hakkında önceki derslerimizi anlattığımız gibi. Ümmet arasında çelişki varsa, ümmet arasında çekişme varsa bunun Allah'a ve ahiret gününe iman gereği La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gereği bunun Allah'a ve Resulüne ne yapılması lazımdır? Allah'a ve Resulüne götürülmesi lazımdır. Ümmette bir çelişki var şu anda. Bidat-ı hasene var mıdır yok mudur? Ve birçok amel maalesef bidat-ı hasene diye isimlendirilip bidat işleniyor. O zaman diyoruz ki bizim karşılıklı tartışmamızın hiçbir anlamı yoktur. Gelin bu konuyu götürelim peygamber aleyhissalatü vesselama ve onun sahabetine ve imamların anlayışına ve Kur'an-ı Kerim'deki sünnet anlayışına bakalım diyoruz. Onların yanında bidat-i hasene var mıdır yok mudur? Eğer bidat-i hasene varsa sizin yapmış olduğunuz ameller size ne olsun? Mübarek olsun biz de size iştirak ederiz bundan sonra. Çünkü varsa haktır. Yok ama biz anlatmış olduğumuz konuda gördüğümüz gibi Allah'ın yanında da böyle bir şey söz konusu değildir. Peygamberin yanında bidatın kısımları diye bir şey yoktur. Sahesi de olayı bu şekilde anlamış, bu şekilde uygulamışlardır. Ve ümmetin arasında kabul gören imamların da bidate bakış açısı nedir arkadaşlar? Bidate bakış açısı bellidir. O zaman ihtilaf çözümlenmiştir. O zaman ihtilaf bu şekilde sonuç bulmuştur. Ve diyoruz ki bidat konusunda bu düşüncede olan insanlara فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَغَ بَيْنَهُمْ Ey Muhammed senin Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmezler. Gelin peygamberi hakem kılalım. Peygamberi hakem kıldık. Peygamber tek kelimeyle cevap verdi. Fe inne kulle bidaatin dalale Bütün bidatler muhakkak sapıklıktır dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hasene ve seyyiye diye yapmadı? Ayırmadı Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman kalplerinizde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle bu peygamberimizin getirmiş olduğu hükme razı olmadığınız müddetçe Allah'tan korkun ki bu şiddetli ayete bu şiddetli ayetin hükmü sizin üzerinizden nazil olmasın. Ve Allah ne diyordu arkadaşlar? Konunun sonucu olarak zikrediyoruz. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَسٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Hiçbir mümin erkek ve kadın için Allah ve Resulü bir konuda hüküm belirttikleri zaman seçim hakkı yoktur diyordu. Allah subhanahu wa taala ve yine Allah subhanahu wa taala ne diyordu arkadaşlar? "Felyahzir <gülüyor> ellezina yukhalifuna an amrihi an tusiba hum fitnetun ev yusiba hum O peygamberin muhalefet edenler onlara bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici azaptan sakınsınlar diyordu. İnşallah bir sonraki dersimizde ise bidatın ümmete ve ferde olan zararları, bidatın ümmete ve ferde olan zararları diye bir ders yapacağız. Ve bazı başlıklar altında bazı zararlarını ne yapacağız arkadaşlar? Bazı zararlarını anlatmaya çalışacağız. Özellikle bir sonraki de dersimizde bidat hakkında, bidat-ı hasene hakkında getirilen şüpheleri tek tek ele alacağız. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Kürükmeye çalışacağız Allah izin verirse. Yalnız şunu söyleyelim. Bu dersimizin sonucu olarak şunu ben çok bir şekilde söylüyorum. Allah'ın kitabına dayanaraktan, peygamberin sözlerine dayanaraktan sahabenin anlayışına dayanaraktan imamların da onlardan nakline ve anlayışına dayanaraktan dinde kesinlikle güzel bidat diye bir şey yoktur. Din alanında çıkarılan bütün yenilikler sapıklıktır ve bütün sapıklıklar da ateştedir. Ve ahiru davana alamin.